Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, Mekke müşrikleri amansız bir şekilde Müslümanları takip ediyor, onlara göz açtırmak istemiyorlardı. İslam'a geçit vermek istemiyorlardı. Onların bu şedid tavırlarına rağmen, Hz. Ömer Efendimiz gibi Mekke'nin en gözde insanı, İslam'a koşuyor, iman iklimine koşuyordu Bir de Hazreti Ömer Efendimiz Müşriklere meydan okulması gerektiğini Peygamber Efendimiz'e ısrarla beyan ediyor Ve müminler Kabe'ye yürüyorlardı Onların hınçlarına rağmen Bir meydan okuma gerçekleştiriliyordu Müşrikler şimdi daha bir öfkeleniyor Daha bir keskinleşiyordu Sonra Habeşistan'a hicret başlıyordu Yüzün üzerinde mümin Mekke'den ayrılıyor Güven ülkesi Habeşistan'a Göç ediyorlardı Müşrikler bundan da derin Rahatsızlık duyuyorlardı Bir heyet gönderiyorlar Ve Müslümanları Habeşistan'dan istiyorlardı. Ama Habeşistan hükümdarı Müslümanlara sahip çıkıyor Onlara kol kanat oluyordu Müşrikler bu girişimlerinden de Bir sonuç alamıyorlardı Ne yapsalar ne etseler İslam'ın yürüyüşünü durduramıyorlardı. Giderek öfkeleri dağlar misali büyüyordu. Bir taraftan aziyetin içerisinde de kıvranıyorlardı. Müşriklerin öncüleri dar netvede toplanıyorlardı. Peygamber Efendimiz'le ilgili bir karar alacaklardı. Artık bu konuyu halletmenin zamanı gelmiş geçiyordu. Uzun tartışmalar sonunda bir karara varıyorlardı. Ambargo karar alıyorlardı. Boykot kararı alıyorlardı. Risaletin yedinci yılıydı. Müşriklerin aldıkları kararlar şöyleydi. Müminlerle bütün ilişkiler kesilecek. Alışveriş yapılmayacak. Kız alıp vermeler de bir daha olmayacak. Onların evlerine gidilmeyecek ve onlarla konuşulmayacak. Onlara merhamet edilmeyecek. Barış kabul edilmeyecek, ta ki öldürmek için Muhammed'i kendilerine teslim edinceye kadar. Bu karar metnini Kabe'nin duvarına asıyorlardı. Böylece Kureyş en keskin tavrını ortaya koyuyordu. Bir tarafta Kureyş, diğer tarafta Abdülmuttalip oğulları, Haşim oğulları vardı. Abdülmuttalip oğullarından ve Haşim oğullarından az da olsa bazıları iman etmişlerdi. Onlar imanları gereği Peygamber Efendi bizim çevresinde saf tutuyorlardı. Bir de bu toplumda ileri boyutta kabilecilik vardı. Abdülmuttalip oğulları, Haşim oğulları kabilecilik duyarlılığı ile Peygamber Efendimizi koruyorlardı. Kureyş'in karşısında yerlerini alıyorlardı. Haşim oğullarını iki dağ arasındaki bir mahallede abluka içindeydiler. Burası Mekke'nin kuzey tarafında bulunan Şibe Ebu Talib, Ebu Talib'in mahallesi denilen bir yerdi. Peygamber Efendimiz'in karşısında ve Kureyş'in saflarında birisi vardı. Bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Ebu Leheb'di. Azgın bir İslam düşmanıydı. Kureyşliler bu boykot kararıyla artık İslam davasının sonunu getireceklerdi. Peygamber Efendimiz'i ortadan kaldıracaklar, öldüreceklerdi. Bu boykotun aynı zamanda kapalı bir manası vardı. Açlıktan bütün Müslümanları ölüme mahkum etmekti. Böylece müşrikler bu büyük sorunu temelinden çözmüş olacaklardı. Özellikle Ebu Leheb bu işin peşini özenle takip ediyordu. Boykotun esaslarına uyulmasını kontrol ediyor ve en ufak bir gevşemeye müsaade etmek istemiyordu. Mekke'ye yiyecek satmak için gelen kervanları ilk karşılayan Ebu Leheb oluyordu. Kervan sahiplerine "Ey tüccarlar, Haşim oğullarına bir şey satmayın. Fiyatları yüksek söyleyin ki almaya güçleri yetmesin. Benim servet sahip olduğumu bilirsiniz. Söz verdiğim zaman da mutlaka sözümü yerine getiririm." ''Yiyecek giyecek mallarınızın fiyatını bir kat daha artırın, üst tarafını ben öderim.'' diyordu. Peygamber Efendimiz'e kol kanat olan amcası Ebu Talip ise çok yüksek bir duyarlılık gösteriyordu. Yiyenine bir şey olur diye sürekli Efendimiz'in çevresinde bir kartal gibiydi. Ebu Talip geceleri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yatağını değiştirerek ona bir suikast yapılmaması için tedbir alıyordu. Herkes yatağına girerken insanların gözü önünde Peygamber Efendimiz'i amcası Ebu Talip kendi yatağına alıyordu. Biraz zaman geçince oğullarından birini çağırıyor, onu Peygamber Efendimiz'in yatağına yatırıyor, Peygamber Efendimiz'i de oğlunun yatağına yatırıyordu. Her gece böyle tedbir alıyordu. Günler geçiyordu. Yiyecekleri tükeniyordu Özellikle çocukların aç kalması son derece ızdırap vericiydi Çocuklar açlıktan ağlıyor Onların ağıtları özellikle geceleri Mekke semalarında yankılanıyordu Geceleri ağıtlar şehrin mahallelerinde dalga dalga yayılıyordu Mekke sakinlerinden kimileri buna dayanamıyor Bir şeyler yapmak istiyor ama buna gücü yetmiyordu Hazreti Saad bin Ebi sıradı. radıyallahu anh anlatıyor. Gecelerden bir geceydi diyor. Yiyeceklerimiz çoktan bitmişti. Ağaç yaprakları yiyorduk. Geceleyin yürürken ayağıma bir şey dokundu. Hemen onu yerden aldım. Gün ışırken ne olduğuna baktım. Bir avuç içi kadar bir deve derisiydi. Onu suyla iyice yıkadım sonra güneşe tuttum. Deve derisini daha sonra ağzıma alıyor çiğnemeye çalışıyordum. Böylece açlığımı gideriyordum diyordu. Müminlerin acıklı durumları kimi vicdan sahiplerini harekete geçiriyordu. Bu konuda öncülüğü Haşim İbni Amr el-Haşim'i yapıyordu. Bu insanlık dışı uygulamaya dur demek için harekete geçiyordu. Hişam önce Abdülmuttalib'in kızı Atike'nin oğluna gidiyordu. Züheyr İbni Ebu Umeyye el-Mahsumi'ye gidiyordu. Hişam, ey Züheyr! Sen razı oluyor musun ki, sen yiyiyorsun, içiyorsun, elbise giyiyorsun ve kadınlarla evleniyorsun. Senin dayıların ise alışveriş yapamıyor, giyemiyor, içemiyor. Züheyr, ey Hişam! Allah seni bağışlasın. Ben ne yapabilirim ki? Ben tek bir kişiyim. Vallahi eğer benimle birlikte bir adam daha olsaydı, Kalkıp o anlaşmayı bozar sayfayı da yırtardım diyordu. Hişam bir adam buldum diyordu. Züheyr kimmiş o dedi. Hişam ben, benim dedi. Züheyr bize üçüncü şahıs da bul dedi. Hişam Mutim bin Adi'ye gitti. Bu kervana Mutim de katılıyordu. Hişam daha sonra Ebul Bahteri'ye de gidiyordu. Ebul Bahteri de kervana katılıyordu. Daha sonra da Zema İbni Efsat İbni Muttalip ibni Esved'e gidiyordu. Bu asil kervana Zema da katılıyordu. Bu güzel insanlar bir araya geliyorlardı ve bir karar veriyorlardı. Yarın sabah Kabe'de buluşacaklardı. Gereken ne ise yapacaklardı. Sabah olduğunda hepsi de Kabe'nin değişik yerlerinde Yerlerini almışlardı Züheyr önce Kabe'yi tevaf ediyor Sonra da konuşmasına başlıyordu Biz yemek yiyelim Elbise yiyelim Haşim da helak olsun Onlara bir şey satılmasın Ve onlardan bir şey alınmasın Allah'a yemin olsun ki Sıla-i kesen Şu zalim sayfayı yırtmadan oturmayacağım diyordu Mescidin bir köşesinde oturan Ebu Cehil Yalan söylüyorsun Allah'a yemin olsun ki o sayfa yırtılmayacaktır diyordu. Diğerleri de züheri destekleyen sözler söylüyordu. Ebu Cehil vallahi bunlar oturup karar vermişler demekten kendini alamıyordu. Bu arada Peygamber aleyhissalatü vesselam amcası Ebu Talib'e Kabe'de asıl olan sayfayla ilgili bir haber veriyordu. Amca şüphesiz Rabbim olan Allah Kureyş sayfasına ağaç kurdu musallat etti. Allah'a ait isimlere hiç dokunmadı. Fakat zulüm, alake kesme ve iftira olan yazıları yiyip bitirdi. Ebu Talib, gerçekten senin Rabbin sana bu haberi verdi mi? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, evet diye cevap verdiler. Ebu Talib, Kureyş'in yanına gidiyor ve durumu onlara anlatıyordu. Kureyş, Ebu Talib'e dediklerin doğruysa sayfayı hükümsüz kılmaya razıyız diyorlardı. Gelip sayfaya baktıklarında Peygamber Efendimizin beyan ettiklerinin aynen bir gerçek olduğunu görüyorlardı. Böylece boykot bitiyordu. Boykot olayı insanlık tarihinde en der olaylardandı. Bir toplumu en hayati ihtiyaç maddelerinden mahrum bırakmak, ölüme terk etmekti. Müminler ağaç yapraklarını yemek zorunda kalmışlardı. Açlık dayanılmaz bir hadde gelmişti. Açlık ne dayanılmaz bir haldi. Peygamber Efendimiz fakirlik kafirlik olay yazdı buyuruyorlardı. Açlık makul düşünmeyi iptal ediyordu. Dirençleri kırıyordu. Tam bir çaresizliğin içine çekiyordu. Müminler bu denli ağır imtihanları, bu çile yüklü yolları aşıyorlardı. Kararlı duruşlarını bozmuyorlardı. Zulüm uzun süre sürmezdi. Zulüm payidar olmazdı. Vicdanlar asla zulmü onaylamazdı. Zulüm ateşi dönerdi, zalimleri vururdu. Zulüm, hak davanın hakkaniyetini yaygınlaştırırdı. Zulmetali konarlar gün gelir mazlumlardan yana olurlardı. Mazlumların safına geçerlerdi. Bir gün zulmün ördüğü duvarlar yıkılırdı. Zulüm korkusuyla hakkın safına geçemeyenler daha sonra dalga dalga hakkın yoluna koşarlardı. Bunu Mekke'nin fethinde açık seçik görüyorduk. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de 13 yıl Hakk'a davet etmişlerdi. Ama Mekke sakinlerinden bir avuç insan iman iklimine koşmuşlardı. 13 yıllık zaman diliminde müminler nice mağduriyetlere, nice zulümlere maruz kalmışlardı. Mekke sakinleri bu zulüm mekanizmasından dolayı çekingen duruyorlardı. Ama gün geldi... Mekke fethedilince zulmin duvarları yıkılıyordu, setler yıkılıyordu. Mekke sakinleri artık dalga dalga İslam'a koşuyordu. Bütün zamanlarda mazlumlara sildi, yüreklere dokunanlar mazlumlardı, gönüllere girenler mazlumlardı. Zulüm bir gün gelirdi, kendi evini yakardı. Rahmanı Rahim mazlumlardan yanaydı. Rabbı Rahim zalimleri sevmezdi. Hoşçakalın.